İmam Gazali'nin kanunu Tevilde çizdiği çok güzel bir çerçeve var. Zarurat-ı diniye dediğimiz bir şey var. Yani Allah insanı öyle bir kabiliyet vermiş ki her şeyi tevil edebilir. Tevil suretiyle karayı ak, akı kara yapabilir. Bunu nerede durduracağız peki? Bunu zarurat-ı diniye dediğimiz sınırda durdurmamız lazım. Eğer bir insan tevil suretiyle bu zarurat-ı diniye E, çizgisini aşıp öteye geçme durumuna gelmişse onun tevili itibarı alınmaz. Allah korusun ehli bid'at içerisinde bid'ati küfre varanlar var. İşte bunlar bu limiti geçmiş olanlar. Şüphesiz her birinin bir tevili var ama o tevil artık onları kurtarmıyor. Zarurat-ı diniye dediğimiz şey nedir? Bir, muhkem ayetlerin hükmü yani bir kimse Kur'an'daki bir muhkem ayetin hükmünü öyle veya böyle eğip bükerek e, maksadından saptırırsa bu küfürdür. Yani bir kimse dese ki Kur'an'da oruç emredilmiş. Bu oruç aslında dili yalandan gıybetten korumaktır. Yoksa bu sabahtan akşama kadar aç kalmak. Bu zarurat-ı diniye sınırını tecavüz eder ve bu küfürdür. Keza ve selam Efendimizin muhkem sünnetleri de böyledir. Yani Kur'an'ın mücmel ayetlerini tefsir eden muhkem sünnetler de böyledir. Bir kimse dese ki Kur'an'da salat emri var. Ben bilmiyorum bu nasıl bir şey. Kelimenin kökü dua demektir. O zaman bu duadır dese o muhkem sünnetleri salat kelimesini bildiğimiz namaz diye tefsir eden muhkem sünneti e, ihlal ettiği için o kimse kafir olur. Ve sahabe-i kiramın üzerinde kat'i biçimde icma ettiği şey. Bu üç şey zarurat-ı diniyedir. Biliyorsunuz Hindistan'da Kadıyaniye diye bir grup var. Ahmedilik ya da Kadıyaniye. Bu adamlar Kur'an ve sünnetin tamamına iman ediyorlar. Hepsine. Aynen bizim gibi. Bir noktada e, yoldan çıkmışlar. O da Gulam Ahmet Kadıyani diye bir imamları var onların. Onun Hazreti İsa olduğuna inanıyorlar. Bu noktada dinden çıkmışlar. Bu güruhun küfründe bütün ümmet icma etmiş. Bir noktada yaptıkları bir hata, bir sapma onları küfür derecesine sürükledi. Kur'an ve sünnetin geri kalan tamamına iman ediyorlar. Zarurat-ı diniye son derece önemlidir. Müslümanlığımızı bilinç sınırında tutan en önemli şey budur. Zarurat-ı diniye ile oynamayalım oynanmasına müsaade etmeyelim.